Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette akıştadır. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Sizleri görmek güzel bir şey. Allah hepinize sıhhat afiyet versin. Cennete giden bu nurlu yolda Allah Azze ve Celle ayaklarımızı kaydırmasın. Bizlere sadık, salih, güzel, tevhidi, düzgün olan Rabbim kardeşler nasip etsin. Allah bizleri sadıklarla beraber kılsın. Sadık olmayanlarla cennet ve cehennem gibi yollarımızı ayırsın. Evet. Tefsir derslerine devam ediyoruz. Bugün çok iyi bildiğiniz, devamlı okuduğunuz Kur'an ayetlerinden Şuara suresinde 69'dan 82. ayet arasındaki Rabb'imizin emirlerini işlemeye çalışacağım. Ama sohbete başlamadan bir kardeşin geçen günü söylemiş olduğu bir hadisi tahtaya yazdırdım. Buraya dikkatinizi çekerek sohbete başlamak istiyorum. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminin şerefi neymiş? E, dini, şansiyeti aklını kullanması toplumdaki saygınlığı da ahlakıdır. Çok güzel bir hadis-i şerif ve gerçekten Müslüman'ın ne kadar değerli, izzetli ve şerefli bir varlık olduğunu Allah'a ve Resulüne hizmet ettiği müddetçe dinine sarıldığı müddetçe Allah'ın dinini izzet edindiği müddetçe ne kadar izzetli olduğunu göstergesin. Allah Azze ve Celle kendi izzetinin peşinde koşanlardan bizleri eylemez. Hepinizin bildiği ayetler, önce meal olarak sizlere ayet numarasını zikretmeden bir ayetleri bir okumak istiyorum. Konu İbrahim Aleyhisselam'la alakalı. Çünkü Rabbimiz Sübhanahu ve Teala İbrahim'de sizin için çok güzel örnekler vardır. Birkaç ders size İbrahim Aleyhisselam'la alakalı e, tefsir yapmak istiyorum. Bugünkü ilk dersimiz. Daha sonraki derslerde putları nasıl reddettiğini neden onlara tapmadığını kendisine vahiy gelmediği halde o putlara zerre kadar saygı göstermediğinin üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bizlere hayır versin, güzellik versin. Neydi ikincisi? Şahsiyeti neydi? İbrahim aleyhisselam babası put yapıp da satan olduğu halde fıtratını kullanmış, aklını kullanmış, asla onlara ne yapmamış? Tatmamıştır. Babası, babası onu taşladığı halde ona ne demiştir? Için evet. Bugün onlar işte, işte, işte Onlara İbrahim'le ilgili haberleri oku. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki neye tapıyorsunuz? Putlara tapıyoruz. Ve hep onlar için toplanıp üzerlerine kapanırcasına tapmaya devam ediyoruz dediler. Hani Dünlüğü de de adamın birisi böyle bir mozoli yapmışlar. Oraya gelmiş, yapışmış, öpüyor böyle sonra böyle secdeye kapanır gibi düşüyor, taşa falan bir şeyler yapıyor ya. Bakın ta İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında da var. Yani sadece putperestleri günümüze şey yapmayın. Putlara tapıyoruz ve hep onlar için toplanıp üzerlerine kapanırcasına tapmaya devam ediyoruz dediler. İbrahim onlara dua ettiğinizde sizi duyuyor mu? Veya size yarar ya da zarar verebiliyor mu? Hayır. Biz babalarımızı bunları yapar bulduk. İbrahim, sizin ve önceki atalarınızın nerelere taptıklarını üzerinde düşünüp onların neler olduklarını iyice görüp anladınız mı? Görüyor musunuz ayetleri? Yani birisi soruyor, birisi ne yapıyor? Cevap veriyor İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle arasındaki. Şüpheniz olmasın ki o taptıklarınız benim düşmanımdır. Ancak alemlerin bir müstesna, o benim yegane dostumdur. O ki, ki bugün üzerinde hassasiyetten durmak istediğim konu burası, beni yaratmış ve beni doğru yola iletmiştir. O ki beni yedirir ve içirir. Hastalandığım zaman o bana şifa verir. O ki beni öldürür sonra dirildir. O ki hesap günü günah ve kusurlarımı bağışlamasını bulduğumdur. Nasıl bu ayetleri okudunuz muydu? Devamlı okudunuz ayet. Yani. Devam ediyor. Rabbim bana hüküm ve hikmet ver. Ve beni iyi, yararlı kişilere eriştir. Sonra gelenler arasında doğru bir dil ile anılmamı bana sağla. Bugün biz İbrahim Aleyhisselam'ı ne yapıyoruz? Hep hayırlarını arıyoruz. Hatta halk arasında çocukken bize öğrettiklerini kimin milletisin? İbrahim Aleyhisselam'ın milleti. Sadece o kadar ama İbrahim kim? Ne yapmış? Putları reddetmiş mi? Öğretmiyor ama bugün İbrahim'in milletindenim diyen adam gidiyor bir putu öpüyor. Atam diyor, sana diyor, gereği gibi ibadet ediyor. ağlıyor yalvarıyor adam. Da. Hatta buraları sırmalı, murmalı böyle. Bir de kılıç takıyor. Nasıl gözyaşı döküyor? Halbuki Allah'a secde etse, Allah'tan istese, yani ne diyor İbrahim onlara? Dua ettiğinizde duyuyor mu? Size yarar veya zarar veriyor mu? E tabi gidenin de bugün bakın, mesela günümüzde parti dedikleri şeyler var. Kimininki at, kimininki it, ki bilmem ne. Yani hayvanın dışında bir ablem olan var mı? Yok. Yani konuşmaya da değmez. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü gerçekten o doğru yoldan satmışlardandır. Beni canlıların dirilip kaldırılacakları gün rezil ve rüsray etme. Öyle gün ki mal ve oğut oğullar evlat fayda vermez. Ancak Allah'a selim bir kalple gelen müstesna. Evet. Allah hepimize hayır versin. Amin. Rabbim İbrahim Aleyhisselam'la alakalı gelen bu haberleri okuyup anlatanlardan eylesin. Amin. Evet. Burada ben, bakın İbrahim Aleyhisselam'ın veyahut İbrahim Peygamberin Aleyhisselam'ın uyguladığı bir metot var. Şimdi bakın onlara İbrahim'le ilgili haberleri oku. Bu emir kime? Resulü Şimdi tefsirle alakalı bir usul öğretmiştik. Neydi? İtibar lafsın hususiliğine değil umumiliğinedir. Ne de hususi olabilir iniş sebebi ama nesk değilse bu nedir? Bütün Müslümanları bağlı. Şuradaki ayetleri okudukça günümüzdeki olaylar anında ne yapıyor? Canları veriyor. Allah Resulü'nün zamanına giderim Ali Sultanı Vesselamın ne diyor babamın diyor bir kutu vardı diyor en güzel yiyecekleri götür ona koyardı bir köpek vardı diyor gelir yerdi sonra da diyor işe giderdi diyor yani düşün babam onu diyor elinde kılıç peşinden koşardı diyor onu öldürebilmek için diyor yani düşünebiliyor musun? bugünkinden ne farkı var? yani bugün bir puta adamın eli dokandı diye bırdı diye yıllarca hapiste yatanlar var Hatta geçen haberleri okudum. İneğin birisi ahırdan yularını koparmış. Allah Allah. Okulun bahçesinde bir şey varmış şöyle. Gitmiş ona boynuz vurmuş, kırılmış. İne mahkemeye vermişler. E şimdi inek hapiste, sürgün gitmiş. Hakim 1 ceza vermiş. Bir oradaki bir şeyi kırdı diye başka köye inek sürgün gidiyor. İne. Yani inek. Evet. Ama inek ama o da düşünmeliydi. Yani gidip de başka bir şey mi bulmadı kalkacak oraya ne yapmayacaktı düşünmeliydi. Evet. Burada bakın İbrahim Aleyhisselam neye niçin tapıldığını kendi kavmine bazı sorular sorarak inkarcıların bozulan fıtratını ne yapıyor? Düzeltmeye çalışıyor. Bu Kur'an'ın bir budur kardeşlerim. Gökten rahmeti indiren kim? Ölüden diriyi çıkaran kim? Rızkı veren kim? Yani hep akıl edeceği soruları ne yapar? Vahi sordurur. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Yani sizin bir yaratıcınız var. Gökten rahmeti indiren, size birçok yemişler çıkaran, hala bunları bilip dururken Allah'a eşler mi koşacaksınız? Burada da İbrahim Aleyhisselam aynı metodu kullanarak ne yapıyor? Bozulan fıtrat doğruyu göremez. Yani senin hisler sana hakim galebe çalmışsa, kafan bir yere odaklanmışsa artık sen doğruyu mümkün değil. Ne yapamazsın? Göremezsin. Bitmiştir seni. Sen tarafkir olmuşsun. Sen artık hisle bakıyorsun olaylara. Bitmiştir senin işin. Sen ne zaman ondan kurtuldun ancak işte hidayet dediğimiz doğruyu görme nedir? Budur. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeyle ne diyor? Senin Rabb'in kaç tane? Yedi. Senin başın dara geldiğinde sıkıştığında hangisine sığınırsın? Hiç tereddüt etmeden gökteki ne diyor? Bugün ilayetçi birine gökte desene işte tam üstüksinler. <gülüyor> Saf fıtratta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor. Hemen ne yapıyor? Altısı birden ilahların gidiyor ve hidayete eriyor. Demek ki bozulan yerden gireceksin insana. Ama hisler galebe çalmışsa bitti. Yani o kadar insanlar çağdaş olduğunu söylüyor. Kabe'yi çırılçıplak ne yapıyorlar? Tuhaf tamam. Burada utanma yok. Niye? Çünkü nefislerine hoş geliyor. Peki başka bir yere bakıyor. Kuşu uçurtuyor şimdi. Sağa giderse hayırlı. Sola giderse tamam savaşa gitti. Ya bu kadar ahmaklık olur mu ya? Ok çekiyor şimdi. Eğer ok kısa çıkarsa ok oh, uğursuz. Tüm çıkarsa bu ne? Uğurlu. Tamam benim ticaretim yolunda diyor. Yani bu kadar fıtratları bu insanları ne yapmış? Bozulmuş. Veyahut niye takıyorlar? Evet. İbrahim aleyhisselam da burada kendi kavmine bazı sorular sorarak inkarcılara demek ki davette bizim takınacağımız tavır neymiş? Bu. Düşüncelerini gerçeğe çekmeye çalışacağız. Mesela bazıları der ki işte şunu okumayan gerçeğe bulamaz. Bugün işte çağdaş tefsirimiz işte falan falanın sözleridir. Ben soruyorum şimdi bazen. Bu adam ne zaman doğdu? 1900'de. 1899'da doğan birisi. Bunun işte risalelerinden veyahut kitaplarından haberi yoksa cennete gidemez mi? Adam şimdi gider diyor. E o zaman buna ne ihtiyacımız var? Anladınız mı? Gerçeğe giden soruları. Düşünmeyi böyle sağlayacaksınız. Şimdi bugünküyle bakarsa ben bunu ne takıyorum şimdi, ne taktım? Hıh? O da at gözlüğü takıyor işte. At niye takar biliyor musun gözlüğü? Atın gözü 360 derece görür. Eğer onun yanına şöyle şey takmayıp at hayatta önüne doğru ne yapamaz? Gidemez. Her türlü hareketi yani saldırı olarak algılar. Çünkü ben at sürdüm. Dayım Python sürüyordu. Oradan biliyorum. Çıplak gözden bir at şaha kalktı. Ben korktum. Ondan sonra dayım geldi. Oğlum ne yapıyorsun? Öleceksin ne Dedi şey giydirdi o kafasına şeyi. atın o gözünün önüne şöyle şey geliyor ata baktım dıkıdık dıkı dık gidiyor yani sadece ne yapıyor artık görüyor görüyor i̇şte at gözlüğüyle meseleye bakana hiçbir şey ne yapamazsın ya o gözlüğü çıkaracak ya o göze evet burada başta İbrahim Aleyhisselam'ın bir şeyi var babası ve yakınları olmak üzere kendi kavmine Putların bir hiç olduğunu anlatma ve insanların eliyle yontup şekillendirilen bir cisimlerin hiçbir zaman ilah olamayacağına kalplerini yatıştırmak için onlara ardarda arda üç tane soruyu sorma ihtiyacı hissediyor. Neydi bir? Neye? Niçin tapıyorsunuz? Dua ettiğinizde duyar mı? Taptığınız zaman size yarar veya zarar sağlar mı? Bunlar nedir? Üç önemli soru. Bu davette de akidesi bozulmuş, itikadı bozulmuş insanlara takınacağımız tavırlardan, bu sureden çıkan neticelerden nedir? Bir tanesidir. Neye? Niçin tapıyorsunuz? Ki bütün derslerimizde öğrettiğimiz bir şey vardı ibadetin kabulünde iki esas var. Neydi? Neye tapıyorsunuz? için tapıyorsunuz? Allah için. Eğer bu cevapsa doğru. Eğer bu cevap değilse bir ne var? Sakatlık var. Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye biz bunları tapmıyoruz ki. O yoksa. Evet. Dua ettiğinizde bunlar sizi duyuyor mu? İcabet ediyor mu? Fayda sağlıyor mu? Yarar sağlıyor mu? Bunlar bir ilahın testidir kardeşlerim. Yani bir şeyin ilah olmadığını, fayda veremediğini sorularıyla nedir? Testidir. İbrahim Aleyhisselam bulunulan bize ne yapıyor? Yol gösteriyor. Bu da davette bizim için en önemli ölçülerden bir tanesi. Rabbim onun yolunda gidenlerden eylesin. Amin, amin. Bu da putlarda en azından bu sıfatların olmadığı kendiliğinden ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Ki inşallah onları hazırladım İbrahim aleyhisselamla alakalı derslerde. Kızmıştır. Gitmiştir. Kırmıştır. Bana niye soruyorsun? Ona sorsana. Ne yapıyor? Puta yönlendiriyor. Onlar ne diyor? Kızamaz ki. Kıramaz ki. E kendine faydası olmayan ilah olabilir mi? Yani burada hep aynı tip neler var? Sorular var. Sen kabre doğru iki rekat namaz kıl yetiş ya filmde de hemen ne yapar? Yetişir. yetişir. Ha, yetişir. Kendine fayda Evet. Böylece kardeşlerim ilah edinilen cisimlerin tapılmaya layık olmadıkları Üstelik onlardan çok üstün ve çok şerefli olan insanın bu gibi şekillerin karşısında eğilmenin büyük bir zillet ve aşağılık bir şey olduğu ortaya ne yapıyor? Çıkmış oluyor. Burada İbrahim Aleyhisselam puta tapan insanların puta tapmasının çok büyük bir aşağılık olduğunu, hayvanlardan da aşağı insanı çektiğini ne yapıyor? Onlara göstermiş oluyor. Bugün hayvanların bile sınırını işgal ne yapamazsın? Ya adam hayvan geliyor adam diyorum. Bir yere işiyor. Onun kokusundan başka hayvan oraya giremiyor ya. ya hayvan diyorsun ama onun da bir neyi var? Yaşantısı var. Sınırları var. Yani birçok şeyleri var. E insan bunun kadar da hareket edemiyorsa aşağıları nedir? Aşağısıdır. Evet. Evet İbrahim Aleyhisselam kavmini bu çok bunun gibi mantıki sorular ve doğurduğu neticeler karşısında o toplum fazla bir şey ne yapamıyor diyemiyor. Sadece bir cevap veriyorlar. Dikkat ettiniz mi? Camiye gidiyorsun, namaz kılıyorsun. Elleri göğsünün üzerine koysa, niye anan gibi mi namaz kılıyorsun? E benden öğrendi. Başlıyor şimdi. Ayet ne diyor? Yani sıkışıyor. O puta tapanlara bu soruları sorunca İbrahim Aleyhisselam ne cevap geliyor? Biz babalarımızı atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Nereye kaçtılar? Sen şimdi bu kadar alimden çok mu iyi biliyorsun? Onların bulamadığını sen de buldun. Aynı attık? Evet. Direkt ne yaptılar? Oraya doğru gittiler. Bu da neyi gösteriyor? Körü körüne ataların dinine uymanın Onların izinde yürümenin sakıncalarına dokunarak bunun yarar ve zararlarını tespit etme gereğine işaret ediyor ayetler. Evet. Rabbim bize hayır versin kardeşlerim. Uygulanan bu metot şüphesiz ki o anda olumlu bir sonuç doğurmasa bile en azından kafalarda bir kıvılcım ne yapıyor? Uyandırıyor. veya bu ayetler bizim için çok büyük nedir? Birer ölçü ve davette bir uslup haline ne yapıyor? Geliyor. Bunu unutmayın. Kur'an'ın budur Karşıdakine önce akıl edeceği soruları sorarak hep Allah'ı düşündüreceksiniz. Davetteki metottur bu. Sonra hiç düşünmüyor musun? Hani adam ne diyor? Dört mezhep haktır diyor. İlenmeyen kafirdir diyor. Ya bir hakkın dört tanesi olur mu? Hak birdir. Numune nedir? Birdir. O bire uyan doğrudur. O bire uymayan ne yapmaz? Doğru olmaz. Allah diyor ki zinaya yaklaşmayın. İkincisi yaklaşın. Üçüncüsü flört edin. Dördüncüsü şunu edin. Yani helalın zıttıdır artık bunlar. Ya Allah içki içmeyin diyorsa, haram diyorsa, bunun ikincisi nedir? Helal bitmiştir yani. Dördüncüye falan gitmeye hiç gerek yok. Evet. İbrahim Aleyhisselam da bu on girişten sonra aksın maksada yönelerek bu soruları sorarak ne yapıyor? Tapılmaya layık, ibadete layık ancak bir olan ilahtır. Onun da hiç eşi, benzeri, ortağı nedir? Yoktur. İşte kardeşlerim putlar tevhid inancını ne yapıyor? Zedeliyor. İbrahim Aleyhisselam da ne yapıyor? Bu son sözlerle kullandığı ifadeyle bir incelik getiriyor ki ilahin, ilahın vasıflarından bir kısmına ne yapıyor? Parnak basıyor. Şimdi burada varlık alemini yaratıp her şeyi türünün özelliğine göre, hilkatındaki gayesine göre terbiye edip kemara eriştiren bundan dolayı Rab sıfatıyla anılan Mutlak kudret sahibi bir ilaha ne yapıyor işaret ediyor. Geceyi gündüzü ardınca getiren, onları bir yörüngede bırakan yani öyle bir nizam söz konusu ki bunlar santim oynasa yeryüzü ne yapar? Sesate olur. Mevsimleri yerli yerince koyan, gökten rahmeti yerli yerince ne yapar? İndiren, türlü türlü yemişler çıkaran hep nedir? bir Rab'tır, yediren, içiren, yaşattığı her şeyin ihtiyacını anında bilip, anında gideren bir varlıktan bahsediyor. İkincisi, insanları birçok yeteneklerle yarattıktan sonra onları doğru yola ileten geniş rahmet sahibi benzersiz bir ilah var. Burada. Yani insanın bir fıtratının icabı Rab'bı bilme var, bir de yaratılışın icabı birleme var. Yani Rabb'ı bilmeyle birleme aynı şey nedir? Değildir. Rabb sana birçok şey veriyor. Hala düşünmüyor musun? Diyor, bunu veren var. Sadece ben senden ne istiyorum? Teşekkür isterim. Ayette ne diyor? Bütün malını, mülkünü, akrabanı, sülaleni, bütün şeylerini versen de şu müşkül durumdan kurtulsan razı mısın? Kul der ki diyor, evet her şeyimi vermeye nazıyım. Ben senden bunu istemedim ki, diyor. Sadece bana teşekkür etsen yani şükretseydin bu benim için neydi? Yeterdi diyor. Allah hepimize hayır versin. Üçüncüsü varlık aleminde yer alan her şeyi insan için yaratmıştır Allah. Güneşi de, ayı da, her şey. Gözümüzün önünde yürüyüp giden gemileri yani koca koca dağ gibi gemileri ve onların içinden türlü türlü inci veyahut mercan çıkaranı o denizin içinde iki denizin arasına birbirine karışmayan tatlı suyu bizim için halk eden kimdir? Allah, ın Allah ın Hazreti ve Celle'dir. Yine burada işaret edilen insana arız olan hastalıkları tedavi için lüzumlu bütün ilaç ve çareleri sergileyen ve bunları elde etmek için aklı kullanmayı, düşünmeyi, derinleşmeyi emreden yegane rahmet sahibi yine nedir? Allah'tır. Hastalandığımda şifa verecek. Ne diyor Selam? Her hastalığın şifasını Allah ne yapmıştır? Vermiştir ölüm hariç. Arayın. Onun şeyini ne yapın? Olur Rabbim bizlere hayır versin. Yine insanı hayatın anlam ve hikmetini asıl yaratanı kemal sıfatlarıyla bilip idrak etmesi için yaratıp Belli bir süreden sonra öldürüp tekrar diriltip hesaba çeken bir varlıktan ne yapılıyor? Bahsediliyor. Yani dünyaya hiç kimse ölümsüz ne yapmıyor? Gelmiyor. Herkesin belli bir ömrü var ve bu ömrü boşa ne yapmayacak insan? Geçilmeyecek. Altıncısı ise hesap, ceza ve mükafat gününde inanan müminlerin dünyada işledikleri günah ve kusurları bağışlayan Sonsuz merhamet sahibi. Öldükten sonra beni diriltecek ve günahlarımı bağışlayacağını umduğun bir Rabb'm vardır. Evet kardeşlerim. Allah hakkıyla bu ayetleri defalarca okuyan ve sürekli zihninde tutan sami kullardan Demek ki Allah'tan bazı şeyler istemek gerekiyor. O ki beni yaratmış doğru yola iletmiştir. Evet, İbrahim Aleyhisselam ilahi kudretin üstünlüğünü insan aklının kabul edeceği anlamda açıkladıktan sonra putların anlamsız boş cisimler olduğunu ortaya koyduktan sonra insanların hemen her gün daha çok muhtaç bulunduğu şu dört şeyin kaynağının ancak Allah'ta olduğunu dikkatini çekiyor. Evet, bir o ki beni yaratmış ve doğru yola iletmiştir. Sahte ilahlar bir sivri sineği dahi yaratmakta da nedir? Acizdir. Evet. Allah azze ve celle İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında gene Bakara'da "Benim Rabbim güneşi şuradan getirirse şuradan getir sana." diyerek ne yapmıştır? Nemrut'u şaşırtıp bırakmıştır. Halbuki Nemrut ne diyor? Öldürür ve diriltir. Yani sahte ilahlar kendilerinin de öldüren ve dirilten olduğunu söylüyorlar. Ellerinde güç var. Taberinin naklettiği nakilde kardeşlerim. İki aileyi birini bir eve birini bir eve hapsediyor. Birine yiyecekler veriyor. Birine de vermiyor. Yiyecek verdiği ölmüyor. Yiyecek vermeyen açlıktan ne yapıyor? Ölüyor bak diyor ben de öldürürüm. Ben de ne yaparım? diriltirim diyor. İbrahim aleyhisselam zaten zalim birisi, despot birisi. Neden haksız yere cana kıyarsın ne yapıyor? Demiyor. Ne diyor? Benim labbım güneşi şuradan getirir sen de buradan getir sana diyerek onu ne yapıyor? Şaşırtıp kalıyor. Evet doğru yola iletme, hidayete erdirme ancak kime mahsusmuş? Allah Azze ve Celle. Ama ne hikmetse insanoğlu yani hep kendini doğru yaptığını, iyi yaptığını, güzeli yaptığını, cennete gittiğini zanneder değil mi? Tabi sahabeyi örnek almazsa elbette. Evet. Hidayeti verme, doğru yola iletme ancak her sohbetin başında da ne diyoruz? Allah kimi hidayete erdirirse onu kimse ne yapamaz? Allah bizi onlardan Allah Devam ediyor. O ki beni yedirir, içirir. Şu zaman nasıl bakar yarına, Abdülhamit? Ebu Bekir nasıl bakıyordu? Allah ne bıraktı? Allah'a versin Ömer ne diyor? Vallahi diyor bir daha seninle ne yapmayacağım, yarışmayacağım. Yedilen de, içilen de kimmiş? Müslüman, yarine Allah'la kafir cebindeki parayla bağırıyor. Tabarani Muhcem-i Sahir'in dört no'lu rivayetinde nasıl geçiyor biliyor musunuz? Hadis kitabı. <gülüyor> Cebinde diyor altından dinardan bir şey olmayan ne yapmayacak? Hayattan tat almayacak diyor. Öyle bir zaman gelecek ki Dayıksın diye sordum. Uyuyor gibi gördüm. De. <gülüyor> evet. Allah bizlere hayır versin. Amin. Yediren de, içiren de kimmiş? Allah. İbrahim Aleyhisselam evet. burada kardeşlerim. Bir inceliğe parnak basarak sonsuz nimetin ancak Allah'tan. Oldu. Düşünün şimdi bazı şeylere sahip olduğunu sanan insanlar. Bir çocuk yaratabiliyor. Muyum? hastalandığında ki ayetler tek tek geliyor da kendine şifa verebiliyor mu? Şu gözünü indirip yukarıya kaldırmama diye bir lüksü var mı? Onun için Allah Azze ve Celle yediren ve içiren burada Rablığının neyi var? Bir göstergesi var. Evet. Ana rahminde bizleri yediren içiren kim? hem de bir kordon bu anda hem de pis bir suyun içinde. Sonra damarlardan gelen bir kan çocuğa ne oluyor? Süt oluyor. İki sene anasının sütüyle çocuk ne yapıyor? Besleniyor. Bir sütten insan mı? Ama ne yapıyor? Doyuyor. Fakat ne zaman çocuk eli ekmek tutuyor maaş dediğimiz bir şey kazanmaya başlıyor bir de işsiz kalıyor böyle Ah o zaman başlıyor. Şeytan açlık korkusuyla korkutmaya başlıyor. Artık bir rızık endişesi o zaman başlıyor. Anak çocuklar çoğaldı. Ulan bir, iki, üç bunlar nasıl doyacak? Ne yapıyor? Aç kalma korkusuyla çocuklar ne ötüyorlar? Kürtaj yapıyorlar. Düşünün. Halbuki onun rızkını veren de Allah. Senin rızkını veren de kimdir? Allah. Demek ki o beni yedirir ve içirir. O zaman hiçbir zaman birine yedirip içirirken ne yapmayacaksınız? He? Ne diyor Bakara suresinin hemen girişinde müminleri anlatan ayette? He? O müminler ki Allah'ın verdiğinden hem yer hem de yine Rabbimiz kitabında ne diyor? Biz sizleri Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden bir teşekkür ne yapmıyoruz? beklemiyoruz. Diyor. Okudunuz mu ayetleri? Evet. Üç. Hastalandığım zaman o bana şifa verir. doğru şifa diyorlar ya bugün. İnsana şifa veren bütün bitkileri taşıdıkları özellikleriyle yaratan Allah'tır. Her sanatçının sanatını yaratan Allah'tır ayakkabının tasması mı düştü? Onun tamirini Allah'tan iste. O bir sebep halk etmeden sen onu ne yapamazsın? Tamir edemezsin diyor. Yani her şeyin sebebini Allah'a ne yapacaksın? Bağlayacaksın. Ama bir gün bugün bizim insanoğlu doktora gittiğinde adeta doktor şifa verecekmiş. Tipinde ne yapıyor? Bir niyetle gidiyor. Halbuki o da nedir? Bir yerde aracıdır. Sadece delilleriyle bir şeyler yapmaya çalışan nedir? Bir insandır. Şifayı verecek sadece nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselam her hastalık ve illetin bir devası ve bir şifası vardır. Ama bazı rivayetlerde de şöyle gelmiştir kardeşler. Şu beş şeyi yaptığınızda sizde hayır namına hiçbir şey ne yapmaz? kalmaz. Bu da neydi? Hangi topluluk ki zinayı işlerinden bir tanesini zikredeyim. Alenen işlerse Allah geçmişteki topluluklara nasıl veba gibi bir hastalık e, vermişse size de öyle bir hastalık sirayet eder ki şifasını ararsınız da ne yapmasınız? Bulamazsınız. Yani bazı şeylerde ne yapıyor? Bela olarak geliyor. Bugün ey istediğimiz hastalığa Tedaviyi hala ne yapamadılar? Bulamadılar. Kim yakalanıyor buna? He? İğrenç ilişkide olan insanlar. Demek ki hastalandığında şifa veren kimmiş? Allah'tır. Ve Allah Azze ve Celle Resul'ün diliyle Cenab-ı Hak ne zaman, nerede bir hastalık ve illet yaratmışsa mutlaka ona karşıda bir deva, bir şifayı da yanında ne yapmıştır? Yaratmıştır. Ama kul buna layıktır veya değildir. Bu Ve artık onunla nedir? Alakalıdır. Bazı şeylerde nedir? Ne kadar hayır işlersen o kadar hayra ulaşırsın. Mesela düşünün Ashab-ı da hatırlıyor musunuz? Anadan doğma kör birisi var. Vezir. Çocuğa geliyor. Dua et de diyor Allah ne yapsın? gözüm açsın. Ne diyor çocuk? Benim diyor elimde bir şey yok. Sen gel bir olan Allah'a iman et. Birlikte ne yapalım? Dua edelim. Allah ne yapıyor? Ha? Yaptıkları ibadet ve duanın karşılığında, imanın karşısında gözlerini ne yapıyor? Açıyor bak. Bazı şeyler sebebe bağlanmıştır. Elhamdülillah. Bir ama geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü'ne dua et Allah gözümü açsın. Ne diyor? Sen diyor iki rekat namaz kıl. Allah'a dua et. Veyahut abraşın, kelim körün kıssasını okudunuz mu? Orada da işte dünya gözüyle tekrar dünyayı ne yapma? Görmek isterim diyor. Birçok kıssa ne yapıyor? Devam ediyor. Demek ki anadan doğma körün bile Allah ne yapabiliyormuş? Hel dertin bir devası neymiş? Varmış. Yeter ki arayıp bulacaksın. Ne dert varsa sadece ölüm. Allah ezelde ne yapıyor? Öyle takdir ediyor. Dördüncü o ki beni öldürür sonra evet. diriltir. Şimdi şuraya kadar bir toparlayalım kardeşler bakın. Dört ayeti şöyle kafanızda bir geçirin. O ki beni yaratmış, doğru yola iletmiş. O beni yedirir, içirir. Hastalandığım zaman şifa. bana şifa verir. O ki beni öldürür, sonra dirildir. Vahiyetleri ezberleyin. Allah için aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Bunlar nedir? Bunlar tevhid ayetleri. Uluhiyeti, rububiyeti ne yapıyor? Birbiriyle bütünleştirip bize anlatıyor. Rabbim hepimize Hayır versin kardeşlerim. Bedene yerleştirdiği ruhu alıyor. Ne yapıyor? Ecel geldiğinde orukta oradan ne yapıyor? Çıkıyor. Yani öldükten sonra diriltme. Şüphesiz ki kardeşlerim insanın sıraladığımız bu dört şeyden zaman zaman gaflet etmesi hata ve günahtır. Yani şu dört şeyi unutması insana her zaman hatadır ve günah işlemesine de Sebeptir. Çünkü Allah korkusu ahirete iman insanın duyarlı olmasına, cevval olmasına sebep olur. Allah korkusu zayıfladıkça ahirete iman da aynı oranda ne yapar? Zayıf. Zayıflar. İşte bu bakımdan İbrahim Aleyhisselam buna işaretle içinden geçeni şöyle dile getiriyor. O kıyamet günü hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Diyor. Bu dört şey unutulabilirmiş değil mi? Kafil olunabilirmiş. Hemen ne diyor? Bağışlayacağını umduğumdur. Bağışlar diyemiyor. Neden? Allah'a hiç kimse zorlayıcı değildir. Ancak dua edebilirsin. Ancak emir ve nehileri yerine getirirsin. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın bu hatırlattıkları bize İnşallah güzel bir e, örnek olur. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala bunu hakkıyla anlamayı bizlere nasip etsin. Devam ediyor. Edelim mi? Yeterim mi? Edelim, Edelim. Edelim mi? Edelim. Devam ediyor. Bakın, bundan sonra tevhid zikredildikten sonra neydi dört madde? Yaratan. Yaratan. Beşeri münasebetler sürüyor, yediren içire, hastalanabiliriz. Sonra öldüremedirilten, sonra hesaba çektiğinde bağışlamasını ungunuz. Şimdi devam ediyor. Bakın altı tane dilek var bundan sonra. Bir Rabbim bana hüküm ve hikmet ver. Bunlar çok önemli meseleler kendi soyundan pisi temizi birbirinden ayırt edecek bir nesil istiyor mu? Neslinden puta tapmayan insan istiyor mu? Demek ki bunları ezberleyerek biz de isteyeceğiz. Peki ben Atam İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum diyor mu? Kaç asır geçiyor bu duanın arkasından? Yani sadece sizden gelen nesli düşünmeyeceksiniz. Daha torununun torunu. Hani bir gün baba çocuklarıyla oturmuş. Biliyor musunuz diyor. Siz doğmadan ben size iyilik yaptım diyor yaşlılığında. Çocuklar da büyümüş adam olmuşlar. Bakmışlar babalarına. Babamız iyice sıyırdı artık. Tahtaları tutmuyor. Tipinde bakıyorlar. Tabii çocuk büyümeyince babaya anlaması çok zor. Böyle konuştuklarında Baba, babaya en son birisi sorma akıl ediyor nasıl iyilik yaptın yani biz doğmadan anamızı seçtim evet Rabbim bana hüküm ve hikmet ver Allah'ın Allah'ım bize de hüküm ve hikmet ver bizi hayırda kıl. bu geniş bir kelimedir bunun üzerinde fazla durmayacağım geçeceğim ikincisi ayet devam ediyor İstediği altı dileğe devam ediyorum. Ama ayetlerin neticesinde. Beni iyi ve yararlı kişilere eriştir. Hiç dua etmişsiniz? Beni iyilerle beraber kıl. İyilere eriştir. Kötülerden uzak tut. Sadıklarla beraber kıl. Hiç böyle dua ediyor musunuz? Bakın İbrahim Aleyhisselam bunu bize ne yapıyor? Hatırlatıyor. ...hayatını imana dayalı olan... ...iyi yararlı amellerle... ...donatan kişiler... ...gerçekten dünyada ne yapar? Bahtiyar olur, mutlu olur bu insanlar. Evet. Onlar her zaman... ...hayırlı insanlardır ve Allah'ın... ...varisleridir. Onlar güvenilir insanlardır. Asla Müslüman'ı satmaz. Müslüman'a sırt ne yapmaz? Çevirmez. Enaniyetiyle burnuna dik... ...gururlu, kibirli ne yapmaz? salgalı köpek gibi çarşı pazar dolaşmaz. Mümin her zaman Allah için çalışan ve Allah'ın salih kullarıdır. Buradaki de beni iyi ve yararlı kişilerle birleştir diyor. Allah bizleri bunlarla beraber gitsin kardeşlerim. Arkadan devam ediyor. Sonra gelenler arasında doğru bir dil ile anılanlardan öyle. Bugün Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un kıssası var. Veya konuyla alakalı örnek verelim. Nemrut'la İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası var. Hangisi hayırla anılıyor? Bakın burada bir dua var mı? Bu dua Allah Azze ve Celle bize İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle ne yapıyor? Duyuruyor. Öyleyse dualarımızdan birisi de ne yapacak? Bu olacak. Ve aynı bu istikamette de öldükten sonra hayırla Anılan insanlardan olmaya ne yapacaksınız? Çalışacaksınız. Rabbim bizi onlardan eylesin. Bizi de neslimizi de. Çünkü unutmayalım ki insanın ömrü 60 ya da 70 senedir aleyhissalatü vesselamın umumen dediği gibi. Bu ömürde insanlar ne yapacak? Kısa ömrü hayırda değerlendirmek zorundadır. Dördüncüsü aleyküm selamlar Ulan ne kadar güzel yerde geldin Allah Allah. Benim Naim cennetinin varislerinden eyle Allah seni onlardan kılsın Amin. bakın İbrahim Aleyhisselam geliyor yani güzel bir anlayış istiyor arkasından iyi insanlarla beraber olmayı istiyor sonra öldükten sonra hayırlan anılmayı istiyor sonra Naim cennetine Allah'ın sokmasını istiyor Rabb'im bizi bunlardan eylesin. Şimdi kendisiyle alakalı olayı bitirdi, babasına geçti. Babamı da bağışla. Çünkü gerçekten o doğru yoldan sapmışlardandır. Kardeşlerim bilindiği gibi her peygamber önce yakınlarını Hakk'a davetten başlamıştır ki şu ara suresinde hemen ön plana çıkan nedir? İlk inen ayetlerdendir. Kalk akrabalarını ne yap? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayetten hemen ne yapmıştır? Yakınlarını uyarmaya başlamıştır. Burada da izlenen metot budur. Önce yakından dıştan içeriye değil içeriden dışarıya nedir? Bir metottur. Bu nübüvvetin bir metodudur. Önce içeriden başlanıyor. Evet. Ne var ki bütün peygamberlerin bu metotları hep başarısız olmuş. Çünkü hidayeti veren kimdir? Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı, İbrahim Aleyhisselam'ın babası, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, yani diğer peygamberlere tek tek girmek istemiyorum. Bütün okuduğumuzda hepsi bunlarla ne yapmış? İmtihan olmuşlar. Rabbim hepimize hayır versin, bu acıyı yaşatmasın. Ayeti i Kerime'de ne diyor? İbrahim'in kendi babası için istiğfarına gelince bu sırf ona verdiği bir sözden dolayıydı. Babasının bir Allah düşmanı olduğuna belli olunca İbrahim ondan ilgisini kesip uzaklaştı. Doğrusu İbrahim yufka yürekli ve çok yumuşak, tabiatlı, güzel, ahlaklıydı. Kardeşlerim e, İbrahim aleyhisselam kıyametten bir sahne Allah Azze ve Celle burada bize gösteriyor. Diğer ayetlerle. Tevbe 114 bu. Ee, babasını cehennemde çok kötü bir şekilde görüyor. Ya Rabbi hanım sen bana söz vermiştin, mahcup etmeyecektin. Ayağının dibine bakıyor Ayağının dibine baktığında babasını bir sırtlan şeklinde görüyor ve iğreniyor. İbrahim aleyhisselam sırtlandan veyahut bir rivayette keler olarak görüyor. İğreniyor. Zebanilerde halı hemen. Cehenneme atıyor. Ben cenneti müşriklere haram kıldım. Diyor. Hem İbrahim'in duası yerine geliyor hem de Allah cennete müşrikleri ne yapmıyor? Koymuyor. Devam ediyor ayet. Beni dirilip kaldırılacakları gün rezil ve rüsva etme. Nasıl dualar? Hiç böyle dua ediyor musunuz? Neydi baştan geliyorsun? Rabbim bana hüküm, hikmet ver. İyilerle beraber kıl. Öldükten sonra iyi anlanlardan eyle. Sonra? Cennetine koy. cennetine koy. Sonra babası, yakınları. Şimdi de ne oldu? Beni o gün insanların huzurunda rezil ve rüsva Et. etme. Ne diyor hadis-i şerifte? Allah Resulü soruyor ve vesselam. Küçük düşmek nedir? Ne diyor sahabeler? Ey Allah'ın Resulü, bir işin altına girer. Yapamayacağı bir şeyi. Onu da yapamaz. Küçük düşer budur. Sizin anladığınız gibi değil. Şurada bir münker vardır. Senin de buna gücün yetiyordur. O münkere gücün yettiği halde mani olmazsın. Allah kıyamet günü bütün insanların huzurunda seni ne yapar? Çeker. Ey olup sen falan yerdeydin ve orada bir münker işleniyordu. Sen de buna mani olacak güçteydin. Ama el ama dil. Neden yapmadın? O ne der? Korktumdur. İşte küçük düşme budur. Allah bizlere hayır versin. O gün bizleri rezil rüsva etmesin. Kardeşlerim bu altı dilek basit bir dilek neymiş? Değil. Bu on ayeti öğrenip hayatına geçirenlerden eylesin bizleri bakın o gün ne mal ne de evlat asla ne yapmaz fayda evet. vermez diyor ayette. Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenler müstesna. Müstesna. müstesna. Bu da nedir? Selim kalp deyimi e, bazı şeylerle e, kategoriye girenlerle anlatılmış. Selim kalp dediğimizde şeyk, şüphe ve tereddütün olmadığı bir kalp. Ne diyor? Ey delikanlı kulağını aç da iyi dinle. Sen Allah'ın hakkını koru gözet. Allah da senin hakkını her yerde korusun gözetsin. Unutma. Bütün insanlar bir araya gelse sana zarar vermek istese Allah istemedikçe olmaz. bütün insanlar bir araya gelse sana bir fayda vermeye çalışsa Allah istemedikçe tevekkül mü? sebeplere sarılıp neticeyi Allah'a arz etmektir. Evet. Demek ki Allah'ta şek ve şüphe tereddüt hiç duymayan kalp. Kalbimiz böyle değil mi? İnşallah kaldırmadan evet değil. Evet. İnşallah derseniz biraz sıkıntı bilir. Sen bile emin olmuyorsan küfür, nifak, kıskançlık, düşmanlık gibi manevi hastalık taşımayan kalptir. Bidatlardan uzanır, uzak, sünnet ile iç içe olan kalptir Selim olan kalp. İbadet ve taat ile gelişen Allah'ın ismiyle huzur bulan bir kalptir Selim kalp. Evet, işte Allah'a bu kalpten giden ne yapar? E kardeşler? Felattir. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz bu ayetlerle amel eden samimi kullardan eylesin. Hakkı hak bilip ona tabi olan batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Rabbim öğrendiğimiz doğrularla amel eden samimi kullardan eylesin. Mesela yakalatınca ayetlerin üzerinde fazla durmanın fazla yaymanın bir anlamı Yok. Sizler bu ayetleri her gün zaten okuyorsunuz. Şu ara kaçtı? 69'dan 89'a kadar olan ayetler. Ama tabi bunu ta baştan sona kadar da ayetleri kısa kısadır zaten. Ama manaları nedir? Çok büyüktür ve bize yaşadığımız hayatta ışık tutan önemli ayetlerden bir tanesidir. Rabbu hepimize hayır versin. Pamuke Allahumme ve bir hamdike eşudenle la ilahe illa ente estağfuruke ve töb ile. Elhamdülillahi Rabbil <gülüyor> alamin.